Ashabina ve kıyamete dek Allah yolunda mallarine ve canlarine satan seeidlere olsad. Minnettima vel azmuna oba. rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. 33. Bölüm.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 İnsan oğlunun gözünü ancak toprak duyurur. Allah Celle Celaluhu tövbe edenlerin tövbesini kabul duyurur. Ebu Vakil El-Laysi radiyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indiğinde bizler onun yanına giderdik inen vahiyleri bize öğretirdi. Yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittik. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Biz insanlara namaz kılsınlar ve zekat versinler diye malı verdik İnsan oğlunun bir vadil ololusa altını olsa bir ikincisini ister Eğer iki vadil sa altını olsa bu durumda üçüncüsünü ister İnsan oğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Allah Celle Celaluhu...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 Ölmek üzere olup da son namazını kılan kimse gibi kalın. Yarın pişman olup özür dileceğin bir sözü söyleme. İnsanların elinde olanlardan ümidini kes. Yani elindekiyle kanaat et. Avf bin Malik el-Eşkâi radiyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında yedi, sekiz veya 9 kişilik. Efendimiz buyurdu. Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz?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 ihtiyaç miktarına rıza göstermek. Şair bu konuda şöyle der. Hayat sadece geçip giden saatler her gün tekrarlanan olaylardır. Kanat et, rıza göster yaşadığın hayata. Sıyırıl boş arzulardan sonra hep hür yaşa. Muhammed bin Vasi kurumuş ekmeği su ile ıslatarak yer ve şöyle derdi. Buna kanaat eden hiç kimseye muhtaç olmaz. Süfyan-ı Sevri radiyallahu anh der ki, Dünyanın en hayırlı varlığı müptela olmadığımız şeydir. Müptela olduğumuzun en hayırlısı da elimizden çıkandır. İbn-i Mesud radiyallahu anh şöyle der. Mutlaka her gün bir melek, ey Adem'in!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 ...başkalarının omuzlarını yüklemekle... ...sana ihsanda bulunmuşum. İbn-i Mesud radiyallahu anh şöyle der. Birisinden ihtiyacınızı isterken... ...nezaketle ve yumuşaklılıkla isteyin. İstediğiniz kişinin karşısına dikilip... ...mutlaka vereceksin... ...vermesen olmaz diyerek... ...adamın tepesine çıkmayın. Zira elinize geçecek olan... ...sizin için takdir edilmiş olan rızıktan... ...başkası değildir.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 Üzüntüyü en ziyade gidilecek olan şey nedir? Şöyle cevap verir. İnsanı en çok sevindirecek şey işlemiş olduğu salih amellendir. Üzüntüyü en ziyade gidilecek olan da Allah'ın takdirini gönül rızasıyla karşılamaktır. Yine ehli hikmetten biri şöyle der. İnsanlara baktığımda dertleri en bitmez olanların hasetçiler...